Ana Hakkı Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ashabiyle oturmuş sohbet ediyordu. Bir kadın sahabe Resulullah'ın huzuruna telaşla girerek Ya Resulallah şu anda kocam ölüm döşeğinde Belki biraz sonra ölmüş olacak. Yalnız, yanında kelime-i şehadet getirdiğimi anladığı ve kendisi de getirmeye çalıştığı halde şehadet kelimesi getiremiyor. Kocamın imansız gitmesinden korkuyorum. Bu hususta bir yardımınızı bekliyorum, dedi. Efendimiz ise, kocan sağlığında ne gibi kötü harekette bulundu diye sordu. Kadın, hiçbir kötü amelinin olmadığını, namazını kılıp her türlü ibadetini noksansız yerine getirmeye çalıştığını söyledi. Bu sefer Efendimiz, kocanızın dünyada kimi var diye sordu. Kadın, ihtiyar bir annesi olduğunu söyleyince, Efendimiz, kadının kocası Alkamen'in anasını huzuruna çağırdı. Hazreti Alkame'nin annesi efendimizin huzuruna çıktı. Peygamberimiz oğlum sana karşı nasıl hareket ederdi? oğlundan memnun musun diye sordu. Alkame'nin annesi ya Resulallah. Oğlum evleninceye kadar çok iyi muamele ederdi. Evlendikten sonra hanımını dinledi. Bana hor bakmaya başladı. Hatta son zamanda evini bile ayırdı. ''Ben de üzüldüm onun bu hareketine'' dedi. Efendimiz yaşlı kadına oğlunun ölüm deşeğinde olduğunu, hakkını helal etmediği takdirde cehennem azabı çekeceğini söylediyse de kadın, ''Hakkımı helal etmem ey Allah'ın Resulü'' dedi. Alkamı ise evde yatıyor, hala şahadet kelimesi getiremiyordu. Efendimiz, kadının annelik şefkatini harekete getirmek için orada bulunanlara bana biraz odun hazırlayın diye emir verdi. Kadın hayretle odunu ne yapacaksın ya Resulallah diye sormaktan kendini alamadı. Çünkü o da şüphelenmişti. Efendimiz, oğlunu yakacağım. Zira yarın cehennemde yanacağına cezasını burada çeksin. Daha iyi olur buyurunca kadın dayanamadı. Oğlumun gözümün önünde yanmasına razı olamam ya Resulallah. Ona hakkımı helal ediyorum dedi. Murat hasıl olmuştu. Efendimiz Bilali Habeşi hazretlerini göndererek git bakalım Alkame ne haldedir buyurdular. Bilal Habeşi Alkame'nin yanına varıp şahadet kelimesi telkin ettiğinde Alkame'nin dili açılmıştı. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah deyip ruhunu Allah'a teslim eyledi.